1169 numaralı konu, Tevbe namazı. Hazreti Peygamber bir sabah Bilal'i çağırdı ve, Ey Bilal, hangi amelinden ötürü cennete girdin, dün akşam ben cennete girdim, önümde senin ayak sesini işittim, dedi. Bilal, Ey Allah'ın Resulü, ben herhangi bir günah işlediğimde mutlaka onun peşinden abdest alır, iki rekat namaz kılarım, dedi.